Sevgili denirimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim Almanya'dan bir izlenimiz. Selamünaleyküm canım babam. Sizi çok seviyorum. Seni bizi, seni bizle bizi seninle tanıştırıp bir gönül eğleyen Rabb'e hamdolsun. Biz gurbet kuşları olarak sizin nazarınıza, dualarınıza çok ihtiyacımız var. Canım babam, sultanımız, efendimiz Rabbimiz Rabbimiz işinizi dünyada dünyaya işinizi yaptığınız irşadınızı dünyaya yaysın inşallah Allah gönüllere şifa, şifasın şifasın babam Allah nurunu tamamlasın inşallah Rabbim bizi iki cihanda da bir beraber en güzel yerlerde daim ebedi sevdiklerinle, sevdiklerimizle beraber eylesin sizi çok seviyoruz kardeşlerimizden Allah razı olsun size ulaştırma hizmetlerinden dolayı selam olsun Baba cümle ihvanlarına inşallah Alm Almanya'dan gönül. Allah razı olsun, hem gönül kardeşimize, hem Avrupa'nın kardeşlerimize selam olsun. Kardeşimizin dua ettiği gibi Allah bizi bir ve beraber eylesin, ebediyen beraber eylesin inşallah. Evet. Efendim İstanbul'dan Melike Yalçın, seni çok seviyorum efendim. Seni, ben, seni bana bul, bulduran Allah'a hamdolsun demiş efendim. Ben birkaç mesaj izniniz olursa efendim beraber okuyayım. Evet. Şanur falan sönmez ailesi, selamünaleyküm babam. Evimizin güneşi, nuru babam. Bir tane olan gül kokulu, gül Muhammed Hüseyin babam. Kucak dolusu sevgi ve saygılarımla. Babacığım bir günümüz değil, her günümüzdesiniz. Nur Saçan babam mutluluğu sevinci imanın imanın tadını seninle bildik seninle yürüyoruz ustaçılık yolculuğunu canım babam güzeller güzeli babam Allah senden razı olsun Pirim, dualarımız sizlerle babam. Allah razı olsun. Amin diyor duasını. Evet. Servet Yıldız Selamun Aleyküm hocam hocamız üzülmesin Allah yardım eder inşallah ben fakir biriyim. Sizler de kabul ederseniz ben kanser ve başka hastalıkları tedavi yapma özelliyim. Yani ocaklığım var. Uzaktan da tedavi yap yaparım. Oralarda zengin hastalar varsa onların vereceği parayı bağış olarak TV'mize verirlerse ben telefondan da tedavi yaparım. Hasta hemen iyileşir. Allah'ın izniyle demiş efendim. Hoca Liden Fatih Selamün aleyküm Mürşidim. Allah yar ve yardımcımız olur inşallah, kanalımız kapanmaz demiş efendim büşra sönmez Şanlıurfa'dan Selam aleyküm Allah'ın Allah selamı babaların babası Pirim Muhammed Hüseyin Hazretlerinin üzerine olsun inşallah Rabbim seni başımızdan eksik etmesin inşallah, Rabbim yokluğunu bizlere göstermesin Rabbim her her an her dakika her saniye sadece seni görmeyi nasip etsin baba ''Seni görmediğim her geçen saat ölümdür baba. Rabbim maddi ve manevi sıkıntılarınızı gidersin inşallah. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Dualarımız sizinle. Seni çok seviyoruz baba.'' Demiş efendim Ankara'dan Elif Kübra Çiftçi. ''Allah'tan dileyip istiyorum Rabbimin huzurunda dualarımızı kabul eder inşallah.'' ummadık kapılar açar inşallah. Ummadık yerlerden ikram eder inşallah. Hayırlısı da bu da geçer inşallah. Rabbim takdir edip mühlet verir de inşallah kanalımız daim olur inşallah. Baba babacığım Allah ve Allah yar ve yardımcın olsun. Seni seviyorum. Yakın bir sevgiyle seviyoruz." demiş efendim. Evet. Elazığ'dan Ceyhan ''Baba seni ve kardeşlerimi çok seviyorum. Diğer TV'nin kapanışı bizim için ölüm olur. Çünkü Rabbimizi sizinle tanıdık. Allah'ın aşkını sizinle tattık. Rabbimizin buradaki muradı herkes imanını, imanının ispatını, herkesten imanın ispatını istiyor.'' demiş efendim. Siz de kardeşlerimizin olsun devam et. Şeyma Akgül, hocam sizi çok seviyorum. Sizi izlediğim günden sonra hayatım, yaşantım değişti. Allah sizden razı olsun, ellerinden öperim demiş efendim. Gaziantep'ten Derya Kılıç. Selamünaleyküm. aleyküm. Yetimim ben baba. Babasızım diye ağlattılar yetimini. Sözleriyle çaresiz bıraktılar babam. ''Buldum işte seni, hadi sen tut ellerimden, sen yüreğine sar beni, sen sarıl bana, bir aşk ile tutulayım sana, bu yetimin gözyaşı dinmeyecek mi baba, sen gelip silmeyecek misin babam, ben yalnız sana baba dedim, ama kalbim sensiz hala yetim babam, gel be baba, gel de yetim kızın görsün babasını.'' O hasret bitsin, o özlem bitsin, kokunu bilemediğim ara bilemediğim aradığım o günlerde o günler bitsin, kokunu bilmediğim aradığım o günler bitsin. Sen sen ol baba, sen ol sadece. Seni bir kez görsem on yıllık hasretim biter mi babam? Hasretimin bitmesini her saniye bekleyeceğim. Seni seven yetim kızın Derya. Esselamu Aleyküm demiş Efendim. Aleyküm Selam. Efendim Sevda Kılıç, Gaziantep. Selamun Aleyküm Hocam. Ben 17 yaşındayım. Yaklaşık 18 yıl oldu. Babamı hiç görmedim. Babam ben doğmadan önce vefat etti. Her ne kadar vefatını duyduğumda kabullenemezsem de yine de Rabbimin imtihanıdır diye hep sabrettim. Kimseye baba demedim, babamı hep annemden dinledim. Annem hem baba hem de anne oldu bize. Baba kelimesi benim için sadece bir imtihan olarak kabul edmiştim. Bir kız çocuğunu, bir kız çocuğu babasına seslendiğinde hep hep hayal ederdim. Babamı yanımda hissederdim ve bu yüzden bizim aile bayramları sevmez. Bayramlarda insanlar mutlu olur. Bizim bizim bizim bir yanımız eksik olurdu. Kimseye bu duygularımı anlat, anlatamazsam da hep Rabbimle paylaştım. Şu anki hedefim aileme çok iyi bir evlat ve meslek sahibi olup annemin hayalini gerçekleştirmektir. Bunları ilk defa size söylüyorum hocam. Ta ki Rukiye teyzemin sizi bizle tanıştırana kadar Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin. Rabim gönlünüzdekinin hayırlısını versin demiş efendim. Antalya'dan Abdul Kadir Sönmez. Selamünaleyküm. Hocam iki yıldır iki yıldır nişanlıyım ve nişanlımın babası nişanlım çok küçükken vefat ifade etmiş. Hocam ailem ve ben bu süreçte nişanlımı üzdüysek bunun vebali nedir? Yetimleri üzmenin vebali nedir? Selamünaleyküm. Aleyküm. Allah yar ve yar olsun baba. Allah'ı tanıtın bize. Ağzına yüreğine sağlık. Ağzına yüreğine sağlık. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Baba iki ay sonra düğünüm var baba. Duanı beklerim. Babam Antalya'dan selam olsun. Can babam Kadir Sönme sana kurban olsun. Selamünaleyküm Aleyküm demişler. Aleyküm Allah inşallah Kardeşlerimizi mutlu eder. Hem dünyalarını hem ahiretlerini beraber kazanmayı nasip eder, ihsan eder, ikram eder inşallah. Kardeşlerimiz aslında aşkı, muhabbeti ortaya koymuş oldular. İşin ciddiyetini anladıklarından dolayıdır bu. Eğer Rabbimizden ayrılıp gelmişsek, bu durumda aslında hepimiz burada yetimiz. Yetim, anasını, babasını kaybedendir ama asıl yetim Rabbini kaybedendir. Rabbimizi bilmeye, tanımaya, bulmaya gelmişiz. Eğer hepimiz Allah'ın huzurundan gelmişsek, gelmeden önce Rabbimizle beraber o aşkı, o muhabbeti, o aşıklığı yaşamışsak şimdi araya perde girmiş ve biz perdelenmişiz ama onu bütün gönlümüzle, bütün şiddetiyle arıyoruz. Ama tek başına bulmak mümkün değildir. Buranlarla beraber bulmamız gerekir. Bulanlarla beraber olup onların bulduğu gibi bizim bulmamız gerekir. Nasıl ki birinin böyle bir çocuğun anası babası eğer vefat ederse ona bakınca yetim olduğu için, kaldığı için ciğerimiz yanıyorsa ona sarılmak istiyorsak başını öpmek istiyorsak, sevmek istiyorsak işte aslında bizim birbirimize böyle bakmamız gerekir. Hepimiz perdelermiş, Rabbimizden ayrılmışız, gelmişiz. Yüzlüğümüzün ona olması gerekir. Ve hepimiz birbirimizin merhametine, Allah'ın rahmetine muhtaçız. Birbirimizin sevgisine, Allah'ın sevgisine muhtaçız. Allah bir ve beraber olun buyuruyor. Kardeş olun buyuruyor. Birbirinize yardım edin, birbirinize destek olun buyuruyor. Nerede? Elbette ki Allah yolunda, elbette ki her konuda. Ama birbiriniz için, birbiriniz hakkında suizanda bulunmayın. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Casusluk yapmayın, gıybet etmeyin. Çekiştirmeyin. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. Birbirinize zulmetmeyin. Birbirinize yardım edin. Kardeşler olun buyurur. Asıl olması gereken şey odur. Aslında bütün kardeşlerimizle, her biriyle birbirimize sarılmışız. Manevi olarak muhabbetle birbirimize sarılmışız. Ve Rabbimize gidiyoruz. Aşkla, muhabbetle bu yolculuğu yapıp Rabbimize gidiyoruz. Hep beraber aslında Allah'a ya Rabbi seni seviyorum diyoruz. Seni istiyorum diyoruz. Rızanı istiyorum. Yakınlığını istiyorum. Cemalini istiyorum. Biz seni istiyoruz. İyâkenâbidû ve aynı diyoruz beraber. Sırat-ı müstakimde evet, beraber Rabbimize koşuyoruz. Koşmaya çalışıyoruz. Koşarken birbirimize yardım ediyor, destek oluyoruz. Yetim kalmış çocuklar gibi. İnsanın, insanlığın rahmete, aşka, muhabbete ihtiyacı vardır. Susamış zaten. Evet, Rabbini kaybetmiş, o aşkı, muhabbeti, o güzelliği kaybetmiş, perdelenmiş ve onu istiyor. Evet, eğer hep beraber birbirimize sarılırsak, birbirimizi aşkla, muhabbetle eğer sararsak, Birbirimize yardım eder, destek olursak Allah bize yardım eder. Allah bizi sever, bizi kendine çeker, kendine vasıl eder, kazandırır, bize yardım eder. Bizimle beraberdir. İnşallah hep beraber öyle yapacağız. Aşıklığı hep beraber tatacağız. Evet. Perdelediyse bir muradi var. Hadi göster aşıklığını, hadi göster abdiyetini, hadi göster imanını. Ortaya koy. Beni istediğini ortaya koy. Beni sevdiğini ispatla. Ortaya koy. Kendine ispatla. İspatlayacağız inşallah. Ölümüne ispatlayacağız. Seni seviyorum ya Rabbi deyip, bir olup, beraber olup, kardeş olup, birbirimize evet, yardım edip, ispatlayacağız. Kim olursa olsun, o yetim. Rabbini kaybetmişse yetim. Ona kol, kanat germemiz gerekir. O'na sarılmamız gerekir. O'nu sevmemiz gerekir. O'nu Rabbine davet etmemiz gerekir. Allah'a varan yola, sirat-i müstakime davet etmemiz gerekir. İnşallah böyle yapınca rahmet etmiş oluruz. Allah'tan rahmeti hak etmiş olur. Layık olmuş oluruz. Allah için sevmiş oluruz. Allah'ın sevgisini kazanmış oluruz. Yardım etmeye çalıştığımızda, öğretmeye çalıştığımızda evet, aynı şekilde Allah da bize öğretir, bize yardım eder. Kul, Allah'ın kullarına nasıl bir muamelede bulunursa Allah'tan öyle bir muameleye layık olur çünkü. Kim, Allah kendisine nasıl muamele etsin istiyorsa kullarına öyle muamelede bulunsun. İnşallah Allah'ın sevdiği gibi razı olduğu gibi muameleyi yaparız. Birbirimize kenetlenir. Bir ve beraber oluruz. Ümmet olarak, ayrım yapmadan kim La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyorsa kardeşimizdir. Sarılacağız. Eğer diyemiyorsa, dememişse o da bizim eksigimiz Dedirtememişiz. Ona da yardım edeceğiz. imana, hidayete davet edeceğiz. En güzel şekilde Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi Rabbinin yolunu hikmetle davet et. En güzel söz neyse onu söyle. Hikmetle davet edip en güzel sözü söyleyip ona sevdirip davet etmemiz gerekir. Nasıl ki Resulullah Efendimiz sevdirin, nefret ettirmeyin buyurduysa korkutmayın, müjdeleyin buyurduysa müjdeleyeceğiz, davet edeceğiz, nefret ettirmeyeceğiz, sevdireceğiz inşallah. Bildikçe, tanıdıkça, anladıkça sevecek. Sevecek, aşık olacak. Evet, o aşkı, o muhabbeti Allah gönlümüzden ikram eder. İkram ederken önce bize ikram eder. Gönlümüzden ikram edecek ya. Önce biz kazanmış oluruz. Kime neyi kazandırırsak kazandıralım. Önce kazandıran o nimete layık olmuş ve Allah önce ona ikram eder. Hamdolsun. İnşallah hep beraber kazanacağız. Kul olacağız, abd olacağız, aşık olacağız. Her şeyimizi Allah'a kurban edip Rabbimiz'in rızasını, yakınlığını, dostluğunu, cemalini kazanacağız inşallah. Evet, kardeşlerimize selam olsun. Efendim İstanbul'dan Mehdiye Ersoy. Selamun Aleyküm efendim. Gönlümün tek sükuneti olan babam, yüzüne bakınca ruhumun Allah diye coştuğu tek zat... Aşkımın sebebi babam, varlığın tek gerçek sahibi olan Allah'ın isminin tecelli ettiği babam, seni çok seviyorum. Ne haldeyim, nasılım bilmiyorum. Sadece sadece sizi çok özlüyoruz. Dışarı çıktığım zaman sensizliğin cehennemini yaşıyoruz efendim. Nimet olarak verilen senin güzelliğine ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Ben bilmiyorum ne haldeyim, bilmiyorum kimim. Bilmiyorum neredeyim. Bildiğim tek gerçek sizsiniz efendim. Babam canımın, efendim, canımın nefesimizin sahibi babam sevginizin de sevginizin de sizden aksettiğini sevgilerle aciz yavrunuz Mehdiye demiş efendim. Mehdiye kardeşimize selam olsun. Oradaki kardeşlerimize de selam olsun. Allah Görüşmeyi nasip etsin inşallah. Evet. Efendim yine izniniz olursa ben birkaç mesaj beraber okuyayım. Efendim Gaziantep'ten Çiğdem Kılıç Selamun Aleyküm Rukiye teyzemin sayesinde sizi tanıdık. Allah'ın izniyle kapanmaması için dua ediyoruz. Demiş efendim. Selamun Aleyküm hocam Ben Rabbimi Resulullah'ımı çok iyi bilmek için, tanımak için, anlamak için Allah'ıma dua etmiştim ve sizi çıkardı karşıma hocam Ve Rabbime bin şükür sizi tanımayı nasip ettiği için hocam Siz Allah'ı seviyorsunuz, anlatıyorsunuz ve bu yüzden biz de sizi çok seviyoruz hocam Allah dostu olduğunuz için biz de sizin kervanıza katılmaya geldik Sizinle Allah'a Allah'ı bilip anlamaya, bulmaya geldik Hocam beni de kervanıza kabul buyurun hocam. Hayırlı dualarınızı bekliyoruz. Çünkü çok sevdiğim şeylerden birisi sizin gibi Allah yolunda olanların hayır duasını almak. Ve yaşadığım sürece sizi anlamaya dinlemeye devam edeceğim. Allah'ın izniyle selametle kalın hocam. Konya'dan kıymet hicri fazilet. Babam borç bizim borcumuz. Sen emaneti hep yüklendiğin, taşıdın, hiç yerde bırakmadın. Hamdolsun. Şükürler olsun. Nimeti kul kendi kaybeder. Allah verdiği nimeti almaz. Siz ve diğer TV bizim için kul olmak için en büyük nimetsiniz. Sizi seviyoruz. Ama kuru kuruya değil ölümüne Rabbimin hepimizin üzerindeki muradı gerçekleşsin inşallah. Rabbimizi ve sizi sevindireceğiz inşallah. Diyar TV bir kanal değil, bir ilim, aşk, muhabbet deryası. Bu derya büyüyecek herkesin çabasıyla inşallah demiş. Efendim Antalya'dan bir izleyenimiz. selamünaleyküm Aleyküm babam. Allah yardımcınız olsun. İnşallah tek dileğimiz bu kanal kapanmasın. Kapanırsa biz nasıl babamızı göreceğiz? Sesini duyacağız. Tam bir baba bulmuşken nasıl bırakacağız? Seni... ''Ben her şeyi seninle tattım baba, babalığın ne olduğunu bilmiyordum, Sizde tattım, ben bayramı sevmezdim, babam yok diye ben bayramı sizinle sevdim, ben Allah'ı seninle öğrendim, esma Hüsna, sizinle tattım, tanıdım, ben bir babamı kaybettim, hele sizi de kaybetmek asla istemem, bu kalbi nasıl sizi görmeden, sesinizi duymadan nasıl atacak, bu gönül nasıl dayanacak?'' Sizsiz, sizsizliği Ben bir baba buldum Bir mürşid buldum Nasıl kaybedeceğim Ben bu şehirde tekim Hiç kimsem yok Ne bir ailem var Ne de bir akrabam var Allah'tan başka ve sizden başka Kimsem bu şehirde yok Sizi seyrederken sabrederdim Hasretliyim giderdi babam Ölümüne seninleyiz Ölümüne mürşidim ne derse Odur Babam ama bunu bil babam, Rabia ölümüne seninle Allah'a amenet ol. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah. Vekilimiz Allah'tır, demiş. Antalya'dan oğuz sönmez. Selamünaleyküm. aleyküm. Biz sizinle bu kutsal yolu seçtiğimiz için asla pişman değiliz. Ben ve ailem. Sizinle gülmeye de varız, ağlamaya da varız, aç kalmaya da varız, evsiz kalmaya da razıyız. Can babam, varımız da yoğumuz da canımız da Rabbim, Rabbimin izniyle seninleyiz. Can babam, gül babam, Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Can babam sizi çok ama çok seviyorum. Kardeşlerimiz kendi gönüllerindekini söylüyorlar. Aslında bizim en çok endişe ettiğimiz şey de budur. Evet, binlerce insan eğer bizimle beraber yürüyorsa, kazanmaya başlamışsa, buna televizyonumuz eğer vesile olmuşsa, Söyledim artık televizyon, bizim televizyonumuz olmaktan çıkmıştır. Artık onlara ait olmuştur. Onu kapatma hakkımız yoktur. Ama söyledim tabii imkan meselesi. İnşallah kardeşlerimiz hep beraber gerekeni yaparlar. Aslında şöyle bir hesap da yaptık. Zaten internet üzerinden yayın yapıyoruz ama mesela birçok kardeşimiz sadece, hatta bir kardeşimiz ben sadece televizyonun düğmesine basmasını biliyorum gerisini bilmiyorum diyor. Bir de gaye başta söylediğim gibi evlerin gıblegahı olmasıdır. Evlerin mescit olmasıdır. Dergahı olmasıdır. Medrese olmasıdır. Televizyonumuz bunu yapıyor inşallah. İnşallah evlerimiz dergah olmaya, kıblegah olmaya, medrese olmaya devam eder, kıblegah olmaya devam eder inşallah. Ne demişti Yunus Emre? Halk şerleri hayreyler, sanmayın ki gayreyler, Arif anî seyreyler. Görelim evdol neyler, neylerse güzel değildir. Efendim İzmir'den Şerife Selamun Aleyküm Ya Nebiye Allah Esselamun Aleyküm Ya Habiballah. Selamların en güzeli Gönlü selam yurdu olan Sultanımın Gönlüne olsun Sizi çok seviyoruz Sizi bize ikram edene hamd olsun Ulul Elbab sahipleri kimlerdir Allah sizden gani gani razı olsun Sizi çok seviyoruz Saygılarımla Amin diyoruz. Allah'ın nebisine, Resulüne salat ve selam olsun. Ulul elbab kimlerdir? Ulul elbab gönül sahipleri. Gönlüyle bakıp anlayanlar gönlüyle nasıl? İman dolu bir gönül herhangi bir şeye baktığında bir olaya, bir meseleye, bir varlığa bakarken ayet olarak bakar her ne olursa olsun, olay, mesele ne olursa olsun, onu Allah adına okur. Allah adına. Gönül sahibi, gönlüyle, imanıyla bakıp Allah adına okuyandır. Allah adına okuyunca doğru anlar. Onun için Allah ayet-i bunu ancak ulul elbab anlar deyince, yani bunu böyle anlamak gerekir. Yani Allah'a göre ancak o, gönülleriyle, iman dolu gönülleriyle bakanlar anlar. Yoksa sadece baş gözüyle bakıp, aklıyla anlamaya çalıştıysa, bu ulul elbap gönül sahibi değil, gönlüyle bakmıyor. Daha doğrusu imanıyla, aşkıyla, muhabbetiyle, marifetiyle, hikmetiyle bakıp anlamamıştır. Eğer müminse, iman dolu bir gönüle sahipse, orada marifetullah da var, orada hikmet de var. Evet, dolayısıyla, Bakarken, hikmetle, marifetiyle bakar ve anlar. Ulul elbab aynı zamanda veli demektir. Gönül ehli, veli. Allah'ın veli kullarıdır. Allah'a aşık kullardır. Allah'ın hesabını yapar. Allah'a göre bakar. Bu iradesizdir onda. Öyledir zaten. Hele şöyle Allah'a göre bakayım demiyor. Öyle bakıyor, öyle anlıyor. Huzurdadır zaten. Aşkıyla, muhabbetiyle bakıyor. Kim neyi seviyorsa onunla bakar. Onunla görür, ona göre anlar. Efendim, Antalya'dan Nur'dan Nalbant efendim varlığımızın tadını tatmamız lazım dediniz. Ben varlığımın tadına sizi tanıyınca vardım. Bana her şeyin aşktan ibaret olduğunu dünyadaki her varlığın atomun çekirdeğine kadar her zerrenin bile aşkla semah ettiğini, aşkla var olmanın sonsuz mutluğunu öğrettiniz. Bundan sonraki hayatımda da son nefesime kadar Varlığımı sizinle birlikte bu uğurda harcamak ve sizin dergahtaki derviş kardeşlerim için hiçbir karşılık beklemeden Allah için yapmış olduğunuz bu mücadelede yapabileceğim her şeyi yapmak istiyorum. Sizi tanımamı bana ikram eden Rabbime hamdolsun. Allah yardımcımız olsun. Sevgi ve saygılarımla demiş efendim. Allah razı olsun. Kardeşlerimiz böyle hallerini anlatırken daha doğrusu güzelliklerini anlatırken, güzelliklerini ortaya koyar koyarken. Tek kelimeyle Rabbimi seviyorum derken bize sadece hamd etmek düşüyor. Hamd etmek. Mülk Allah'ındır. Öyle buyurdu. Dünya da Allah'ındır, ahirette Allah'ındır. Her şey ona ait. Biz ne dünyanın ne ahiretin peşinde değiliz. Biz onun rızasının peşindeyiz. O'nun dostluğunun, O'nun cemarının peşindeyiz. İnşallah hep beraber O'nun dostluğunu, sevgisini, rızasını, yakınlığını kazanmak için birbirimize destek olur, yardımcı olur. Kazanacağız inşallah. İblisin, şeytanların asla şansı yoktur. Şans vermek doğru değildir. Böyle bir şeyi düşünmek doğru değildir. Çünkü Allah kulundan yanadır. Kulunun kazanmasını ister ve sever. Bunun için ona yardım eder. Onun için aslında cehenneme gitmek çok zor bir şeydir. Bir kulun kendini ateşe atması gerçekten çok zor bir şeydir. Elbette ki Allah'a dostluk, yakınlık başka bir şeydir. Cennet sekiz kat. Her bir katta bin derece vardır. Her bir derecenin arası yerle gök kadardır. Mesele, Koşmaktır. En büyüğünü istemektir. Varabileceğim en son noktaya varmak istiyorum demektir. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Allah'tan bir şeyi isterken, himmetinizi yüksek tutun. En büyüğünü isteyin. Sen küçük olabilirsin. Senin kendisinden istediğin zat büyüktür. Allah'tan istiyorsun. O Kerim olandır. O Vehhab olandır. Rahman ve Rahim olandır. Sen iste, o sana yardım eder. Yeter ki Duan samimi olsun. Sen samimi ol. Ne demişti? İblis huzurdan kovulurken sırat-ı müstakimde oturacağım. Gelenleri yoldan çıkaracağım. Kendime bağlayacağım. Çoğu şükretmeyecek. Buna beraber ihlaslı kulların müstesna. Ehlaslı, samimi kullar. İblis biliyor bunu. Elhaslı kullara bir şey yapamaz. Samimi kura bir şey yapamıyor. Samimi kura Allah yardım ediyor. Hiçbir şey yapabilir mi? Bütün mesele Rabbimize karşı samimi olmaktır. Samimiyet. Neden kaynaklanıyor? Nereden kaynaklanıyor? Elbette ki imandan, aşktan, muhabbetten. Yani birini seviyorsan ona karşı samimisin. Onu istemekte samimisin. Onun sevgisini Rızasını, yakınlığını kazanmakta samimisin. Çünkü seviyorsun. Evet. Samimiyet, ihlas imandan tecelli ediyor. Evet. imanı kazandıkça ihlası beraber kazanıyoruz. Şeytanın gücü bize yetmez. Hatta uğraşmaya bile gücü yetmez. Evet. Efendim, izleyenlerimiz gönüllerini dökmüşler. Ben de yüzüm yeter tamam. oturmak istiyorum. Evet. Ezizim Mustafa efendim. Efendim Almanya kölünden sevgi, Allah'ın selamı hocamın ve tüm mümin kardeşlerimin üzerine olsun. Öncelikle hocam sizi çok seviyorum. Siz evimin nurusunuz. Diyar TV'yi nurlandıran sizin varlığınız ve Rabbim izin verdiği sürece evlerimizi nurlandıracaksınız inşallah. Mümin kardeşlerime bir ricada bulunmak istiyorum. Amelin çok ama bir kez olanı değil, az ama sürekli olanı makbuldür. Diğer TV'ye yardımları sürekli her ay yapılmalıdır. Hepimiz her ay gücümüz yettiğince yardım edersek, Allah'ın izniyle kanalımız sürekli açık kalır inşallah. Ama biz bir kereliğe has yardım yapıp kenara çekilirsek hata yapmış oluruz, kanalımızı kaybederiz. Hocam bazı reklamları kabul etmemeniz o kadar mükemmel bir şey ki sizinle gurur duyuyoruz. Allah izin verdiği sürece elimizden geldiğince maddi ve manevi yanınızdayız inşallah. Hayat sizinle çok güzel, iyi ki varsınız. Sizi, sizi ve Allah aşkıyla yanıp tutuşan ve bizi temizleyen o güzel gönlünüzü çok seviyoruz. Allah sizden binlerce kez razı olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah. İzmir'den Emine Bedir Allah'ın selamı siz pirimize ve tüm kardeşlerimizin üzerine olsun. Siz ki hakikatimizin, özümüzün, gönlümüzün, ruhumuzun, sevgimizin, hamdimizin, şükrümüzün, tövbemizin ve nice alimlerin malikül mülkü, hakimi, bütün kainat tecellisini sizden alır. Duamız Rabbimizden sizi başımızdan eksik etmesin ve Diyar TV'miz yayınını bir ömür daim etsin. Siz olmazsanız biz yok oluruz, biz helak oluruz, biz kayboluruz. İki cihanda da Rabbim ayırmasın sizi çok seviyoruz demiş efendim. İzmir'den berrak, selamın en güzeli olan Efendim, Resulüm, rahmet olan, vedud olan gönlünüzde daim kalmayı, bu bedende yok olmayı diliyoruz. Saf aşk, saf nur olan gönül deryanızda kaybolmak, size yük olanlardan değil, yükünüzü kaldıranlardan olmak dileğiyle sizi seviyoruz. Şanlı Urfa'dan Arif Sönmez, selamünaleyküm baba, her türlü maddi ve manevi yanınızdayız. Allah'ın izniyle dualarımız sizin inşallah sizi seviyoruz. Allah yardımcınız olsun. İstanbul'dan Nilgül, Nilgün Gür. Hocamızın ellerinden öpüyorum. Kanalımız kapanmasına çok üzülüyoruz. Rabbim inşallah kapatmayı nasip etmez. Benim bir yeğenim var. Eklem rahatsızlığı var. Gitmediğimiz doktor kalmadı ama çare olamadılar. Hocamız dua ederse çok seviniriz. Selamlar demişler. Şey Allah kardeşimize şifa versin inşallah. Şifa Allah'tan. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Allah dermanını yaratmadığı bir dert yaratmamıştır. Bir dert varsa, bir hastalık varsa mutlaka Allah onun şifasını da yaratmıştır. Bir imtihan gereği Şifayı bazen erken buluruz, bazen geç buluruz. Ya da hiç ummadığımız bir anda şifa gelmiştir. Her ne şifa oluyorsa Allah bir vesileyle evet, onu ikram etmiş, o şifayı da vermiştir. Ne olursa olsun Allah'tan umudunu kesmek doğru değildir. İnşallah Allah şifa verir. Bununla beraber hangi hastalık olursa olsun, hangi sıkıntı olursa olsun, o bir imtihan, bir kazanma imkanı birini imtihana tabi tutmuş, sıkıntıyı birine vermiştir, hasalığı birine vermiştir. Ama onunla beraber olanlar da, onunla beraber imtihana tabi tutulmuş, ona da, onlara da her birine kazanma imkanı vermiş demektir. Yani Allah bizi bu şekilde birbirimizle imtihana tabi tutar, ihsan eder, ikram eder. Allah'ın Muradi ikram etmektir, kazandırmaktır. Allah'ın nazarıyla nazar edince, gönlümüzle bakınca bunu net olarak görür ve anlarız. Mesele Rabbimizin sevgisini, yakınlığını, dostluğunu isteyip, Rabbim benden ne istiyor, nasıl yapmamı istiyor deyip öyle bakıp, öyle anlayıp, gereğini öyle yapmaktır. Allah, hem kardeşimize hem bütün hastalarımıza şifa, ihsan eder, ikram eder inşallah. Evet. Efendim, Antalya'dan oğuz sönmez teyzem hükuniyeden Allah razı olsun bize babamızı, bize hediye ettiği için Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Demiş efendim. Şanlıurfa'dan Büşra sönmez dilen eda Büşra sana kurban olsun babam. Sönmez ailesi olarak seni çok seviyoruz baba. Üç kardeşin canı sana feda olsun babam. Sönmez ve Kılıç ailesi seni çok seviyoruz babam. Tanıştılar. Tekirdağ'dan Durhan Aysal da babacığım Rukiye de size selam ve saygı ve sevgilerini iletmemi istedi. Benden ben de Allah'ın selamıyla sizi selamlıyorum. Mübarek ellerinizden hasretle öpüyorum canım babam. Evet, biraz önce söylediğim gibi, kaybolduğumuz bu alemde, kendimizi kaybettiğimiz bu alemde birbirimize o anasını, babasını, her şeyini kaybetmiş o çocuklar, masum çocuklar gibi birbirimize sarılıp gerektiğinde feryat etmemiz lazım, gerektiğinde birbirimize yardım etmemiz lazım. Feryadımız elbette ki Rabbimize'dir. Onu istiyoruz. Rabbimizi kaybetmek istemiyoruz. Kendimizi kaybetmek istemiyoruz. Ahiretimizi kaybetmek istemiyoruz. Derdimizin bu olması gerekir. Asıl derdimiz budur. Herkes kendine göre bir şeyler yapar. Bir iş yapıyor yani. Ama asıl işimiz Allah'a kulluktur. Avdiyettir. Yani Allah'a aşıklığımızı göstermektir. Seni seviyorum demektir, diyebilmektir. Elbette ki sevgi, aşk, ispat istiyor. İmtihan işte bu. Aşkı, muhabbeti, imani, abdiyeti ispatlama imtihanidir. Her anda bu böyledir. Biz bunu, yani ümmet olarak bunu anlamadan kulluk yaparsak Allah o kulluğumuzu kabul etmez. Çünkü Allah için değildir. Ne kulluk yaptığını eğer bir kul bilmezse Allah kulluğu nasıl kabul eder? Kulluğun Allah'a olması gerekir. Abdiyet Allah'adır. <gülüyor> eğer her namazda, her namazın her rekatında ''İyâkena abdu ve yâkena aynı diyorsak ''Yalnız sana abd oluyoruz ve yalnız seni istiyoruz'' diyorsak abd olmanın ne demek olduğunu bilmemiz gerekir. Onu nasıl istememiz gerektiğini, nereden istememiz gerektiğini anlamamız gerekir. Eğer biri bir şeyi kaybetmişse onu mutlaka kaybettiği yerde aramalıdır. Yoksa bulamaz. Rabbimizi kaybetmişiz. Nerede kaybetmişiz? Kendimizde. Çamurun içinde. Çamur olan bedenimizde kaybetmişiz. Ruhundan ona nefretmiş. Orada mevcut. yüz kafesimizde feryat ediyor. Evet. Tıpkı kafesteki çırpınan kuş gibi feryat ediyor. Rabbini istiyor ve feryat ediyor. Bizim onun feryadını örtmememiz gerekir. Tam tersine birbirimize yardım ederken o feryadın üzerindeki perdeyi aralayalım. Sahibi feryadını işitsin. Kendi kendisinin feryadını işitsin. Nasıl feryat edip Rabbini istediğini anlasın, kendini görsün, anlasın, tanısın kendini. Nereden geldiğini, neye geldiğini, neyi istediğini evet, anlamalıdır. Ona anlatmamız gerekir. Yoksa, yoksa çamura bulanır, kendini çamur eder, karşısındakini de çamur ediyor. Hadi, çamur çamurla çamur atıyor, başka bir şey değil. Birbirine hakaret ediyor, küfür ediyor. Zulm ediyor, öldürüyor, Aşk bırakıyor, evet, Gözü aç ya, Topluyor, ötekinde de aşkı bırakıyor, insan olmaktan çıkıyor, kendini unutmuş, Kendini unutmuş, Kendini çamurdan ibaret zannediyor, Hayati dünyadan ibaret zannediyor. Evet Kendini Allah'a karşı müstahini görüyor, ihtiyaçsız görüyor, Başka şeye ihtiyaç duyuyor. Dünyaya, para, mevkiye, mala, evet, güce başka şeye ihtiyaç duyuyor. Allah'a ihtiyacı olduğunu unutmuş ya, gafil kalmış ya Allah'tan, ondan dolayıdır bu. Bütün yapılması gereken şey, yapılması gereken tek şey, evet Allah'a iman ettirmektir, imana davet etmektir. Allah'a iman edebilmesi için de Allah'ı tanıması gerekir ona Rabbini tanıtman gerekir. Tanıttıkça, o tanıdıkça sevecek, anlayacak. Tanıdıkça anlar ve sever. Yani iman eder. Yani abd olur. İnşallah bütün çabamız, gayretimizde. Hep beraber, her şeyimizde. Her türlü aracıyı kullanarak bunu yapacağız. Yaparken kimse kimseye yardım etmiyor. Herkes kendine yardım ediyor. Bu kulluğun gereğidir. Bu kul olmanın gereğidir. Bu Allah'ın Resulüne ümmet olmanın gereğidir. Ona tabi olmanın gereğidir. De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Günahlarınızı magfret etsin. Günah zaten var. Magfret mi olmasını istiyorsun? Allah seni sevsin mi istiyorsun? Samimi misin? Ciddi misin? Yapman gereken şey nedir? Allah'ın Resulüne tabi olmak. Onun gibi yapmak. Onun emanet olarak bıraktığını taşımak. O'nun insana, insanlığa rahmet olduğu gibi rahmet olmak. Beraber olmak, ümmet olmak. Kardeş olmak. Elbette ki Allah her şeyi bir vesileyle yapar. Bunu da bir vesileyle yapıyor. Kullarının eliyle yapıyor. Hidayeti peygamberiyle veriyor. Kur'an'ı onunla öğretiyor. Evet, vahki onunla gönderiyor. İmanı, aşkı, muhabbeti onunla veriyor. Ve bu kıyamete kadar bu böyledir. Bunu kabul etmeyenler kibirlenmiştir. Ben bana yeterim deyip kendini müstahını ihtiyaçsız görmüştür. Dolayısıyla haddini aşar. Evet, insanı insana davet etmek lazım. Kendi kendisine davet etmek lazım. Kendisinde tecelli eden Allah'a davet etmek lazım. Allah'ın güzelliğine davet etme, etmek lazım. Allah'a ayna olmaya, halife olmaya davet etmek lazım. Başka bir şey değil. Yani biri bir şey yapacaksa, bir şey yapması gerekiyorsa, onun neden, niçin yaptığını bilmesi gerekir. Yaparsa neyi kazanır, yapmazsa neyi kaybeder, bunu anlaması gerekir. Ne diyor? Namaz kıl, tamam kolayım. Ne kazanacağım? Onu bilmiyor. Oruç tutuyor. Neyi kazanacağım? Onu bilmiyor. Sevap kazanacaksın. Sevap nedir? Onu da bilmiyor. E öyle söylemiş. Öyle söylemiş olmaz. Niye konuşuyorsun o zaman? Neye konuşuyorsun? Kim sana konuş dedi? Sen kimin adına konuşuyorsun? Evet, ne başımıza geldiyse zaten böyle kendini alim zanneden cahillerin yüzünden geldi. Allah'ı bilmeyen ama bilgi sahibi olan evet, kitap yüklü. Evet, kitabı yüklenmiş ama cahil. Evet, Allah'ın tabiriyle kitap yüklü merkepler. Allah bunun hesabını sorar. Kim sana böyle konuş dedi? Sen Allah'ı biliyor musun? Allah demez mi? Oğlum ben sana kendimi tanıttım mı? Ben sana anlat dedim mi, ben sana davet et dedim mi, ben sana taşı dedim mi? İşin olmayan işe neden böyle kalkıştın? El önce bir kul olsaydın, el önce bir kulluğunu yapsaydın, bir iman etseydin. Sen bu haliyle imanın olmadığını bilmiyor musun? Sen nefsini bilmiyor musun? Sen nasıl yol gösteriyorsun, nereye davet ediyorsun? Davet ettiğin yeri biliyor musun? Bu büyük bir sorumluluk. Ama önüne gelen konuşuyor. Herkes konuşuyor yalnız. Ben biliyorum deyip konuşuyor. Hiç farkında olmadan evet insanlar ne yapacağını bilemez hale gelmiş. Çünkü herkes konuşuyor. Nereye gideceğini şaşırmış. Haktan böyleleriyle iblis saptırır işte. Doğru yoldan saptırır. Başka yol gösteriyor ona. Hiçbir şey olmadı. Ortalık karışıktır. Kendi işini kendin yap diyor. Bu da iblisin başka bir hilesi. Allah imanla beraber az bir amelle cenneti, cemaullahi ikram eder. Ama imansız, amelin ne kadar olursa olsun hiçbir şey kazanamazsın. Çünkü Allah kulü iman etsin, kendisini abd olsun, halife olsun, Hazreti insan olsun diye yaratmış. Dünyaya da bunun için göndermiş. Evet. Efendim Sakarya'dan bir izlenimiz. Hayırlı geceler hocam. Allah razı olsun. Güzel sohbetlerinizden dolayı ben kaybettiğim ve layık olmadığım aşkımı arıyorum. Allah rızası için bana aşkımı hep hatırlattın. Ve tekrar aşkıma kavuşmak için dua edin. Demiş efendim. Aşka kavuşmuşuz inşallah. Aşka kavuşmak için... Aşıklarla beraber olmak lazım. Aşıklardan olmak lazım. İnşallah... Hep beraber oluruz. Aşık oluruz. Aşkı kazanır. Aşk oluruz inşallah. Bu alemde... Aşktan başka da bir şey yoktur zaten. Aşıklıktan başka bir şey yoktur. Aslında... Herkes... Gönlüyle bakınca bunu net olarak görür. İnsan sever. Sadece seviyor. Başka bir özelliği yok onun çünkü. Seviyor ve sevdiğinin peşinden koşuyor. Bir de korkuyor. Endişe ediyor. Korkusu, endişesi ya sevdiğini kazanamamaktan ya da sevdiğini kaybetmekten dolayıdır. Hepsi sevgiden. Sevdiğini, sevdiği şeyi ya da alınca, kazanınca seviniyor, kaybedince üzülüyor. Üzüntüsü sev sevinci de sevgisindendir. İnsan aşk, aşktan bir varlık, başka bir özelliği yok. Duadan ibaret, istekten ibaret. Sevdiği şeyi istiyor ve onun duasını yapıyor. Eğer sevdiği Allah ise, sevdiği kendi kendisi ise, kendi hakikati ise doğruyu sevmiştir, doğruyu bulmuştur. Yok. Onun dışında bir şey ise, çamurdan bir şey ise kaybetti. Asıl sevmesi gerekeni, sevmeye, sevilmeye layık olanı kaybetti. Kendini kaybetti. Allah'ın kendisine nefettiği ruhu kaybetti. Evet. Efendim aslında vakit az kalmış. Ben birkaç mesaj okuyabilirim miyim? Efendim Sönmez ailesinden var mesajlar. Efendim selamünaleyküm. La ilahe illallah Muhammedün Resulullah. Sözümüz Allah. Babam buslatımız Allah. Babam sana kurban olurum Rabbimize ve sana inşallah destek oluruz. Diğer TV bir ömür boyu açık kalır inşallah. Kılıç ve Sönmez ailesinden öyle heyecanla ayakta dinliyorlar ki seni babam şu an buradaymışsınız mısınız gibi heyecanlanıyoruz. Sönmez ve Kılıç ailesi olarak ''Babalarını çok seviyorlar. Babam sen öyle güzel anlatıyorsun ki her kelimenle heyecanlanıyoruz. Çok şükür, çok şükür bize bugünleri gösteren Rabbimize hamdolsun. Rabbim sizden razı olsun. Antalya'dan Rabia sönmez. ''Selamun Aleyküm. Ölümüne senleyiz. Ölümüne mürşidim. Kurbanın olayım. Ellerinden öperim.'' demiş efendim. Mardin'den gül. selamünaleyküm, Aleyküm. Sizi çok seviyoruz. Kanalımız kapanmaması için dua ediyoruz. Ben üç çocuk annesiyim. En küçük oğlum. Down sendromu konuşamıyor efendim. Onun için dua edin lütfen. Allah razı olsun sizden. Çok razıyız. Allah sizi başımızdan eksik etmesin demiş efendim. Abdülkadir Sönmez selamünaleyküm Hocam Mutluluğumuz daim olsun Sizinle beraber babam Şükür size Bizi buluşturan Allah'a Ve teyzem ruhiye Teyzeme Allah sizi başımızdan eksik etmesin Babam Derya Kadir Sönmez İnşallah sizin yolunuza feda oluruz Babam İnşallah kanalımızı Babamızı hep görmek Dinlemek nasip olur Babam elinden öperim Gül kokulu can babam ve bir mesajla efendim Tekirdağ'dan Nurhan Aysal, izn-i olursa efendim kapatalım. Ol. Vakit geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm babacığım. Bu adam benim babam. Derdi dağlardan yüce, derdinin sahibi yücelerden yüce. Onun derdine omuz vermek lütuftur bize. Sen üzülme, kederlenme babam. Rabbin üzerindeki nimetini tamamlayacak ve sen hoşnut olacaksın. Altından ırmaklar akan cennete uçarak konacaksın ki senin derdin ne cennettir, ne de geççi nimet. Habibullah'ın içtiğidir, içtiğin, tatırdığın şerbet, aşka, aşkla, aşkta seninleyiz ilelebet. Canım babam, derdin derdimiz, hüzünün hüznümüz, sevincin sevincimizdir. Allah'ın izniyle sonuna kadar her türlü seninleyiz. Biatımıza sadık bulacaksın bizi, Rabbimizin izniyle. Ekranda yazdığı üzere ve bu dava artık ülkeye mal olacak bir davadır. Ben buradan devlet büyüklerimize seslenmek istiyorum. Bu adama iyi bakın, bakınca ne göreceğinizi ben söyleyeyim. Bir aşk adamı, sevgi adamı, bir dava adamı Bir dava ki davası Allah'ın davası, Habibullah'ın davası Gönüllere Allah'ın aşkını tatırmak, Allah'ın vahyini ulaşabildiği her yere aşkla ulaştırmak Çünkü onun üstlendiği misyon aşksız insan ölüdür, aşık ise Allah ile diridir İman sevmektir, Allah ve Resulü'nü her şeyden çok, canından çok sevmektir Gönülleri cennete çeviren bir çeviren muhteşem bir gönül. Ülkemizin <gülüyor> ve insanlığın tek sorunu Rabbini tanımamak, kendini tanımamak, aşkı yani imanı tadamamak. Biz şahidiz ki Rahman nimetini onun gönlünden tatırıyor Ve Müslüman bir ülkede doğup büyüyüp İslam'ı tadamamak uydurulmuş İslam ayrıştırıcı, sevgisiz, aşksız Gönüllerde kaos, ülkede kaos, dünyada kaos. İşte bu adam ve bu televizyon doğu ile batı birleştiren, gönülleri birleştiren, gönülleri haneleri cennete çeviren ki buna birçok şahit var. Hem içeride hem dışarıda bu televizyonun kapatılması onca aile yapısına dini ve insani değerlerimize saldıran televizyonlar yayın yaparken sırf maddi yetersizlikten bu ülkede bu televizyon kapanırsa akşama kadar Allah'tan, Allah'ın vahyinden peygamberimizden ve Allah dostlarından, aşktan muhabbetten başka bir amacı olmayan bu televizyon kapanırsa bundan Allah hoşnut olur mu? Resulullah üzülmez mi? İblis sevinmez mi? Lütfen devlet büyüklerimiz bu konuyla ilgilenmenizi Allah adına sizden istiyorum. Saygılarımla demiş efendim. Buyurun. Allah razı olsun. Son siz Nurhan kardeşimizden olsun. Selam olsun. Kardeşlerimiz konuşurken nasıl kardeş olduklarını, Allah için nasıl sevdiklerini evet her kelimesinden Anlamak mümkündür. Her kelimesinden. Allah nasıl ki sahabeye Allah sizi kardeşler yaptı. Daha önce siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken Allah sizi kardeşler yaptı. Eğer siz bütün dünyayı verseydiniz bunu yapamazdınız. Aradaki bu ürfeti, bu sevgiyi tesis edemezdiniz. Bütün dünyayı verseydiniz. Bunu Allah yaptı. Neyle yaptı Allah? Elbette ki iman vererek, aşk vererek, muhabbet vererek yaptı onu. O aşktan, o muhabbetten, o imandan dolayı birbirlerini sevip kardeş oldular. Ama bunu Allah yapıyor yalnız. Bu sevgiyi Allah veriyor. Dolayısıyla bütün kardeşlerimizin sevgisi Allah'tan. Yani o sevgileri aslında aşkı, muhabbeti Allah'ın nurunu saçmaktır bu. Allah bir şeyleri böyle vesile edip o gönüldeki aşkı, muhabbeti, imanı aşığa çıkarıyor. Allah kurun, kurunun kendisini sevmesini seviyor. İman, Allah'ı sevmektir. Her şeyden çok, canından çok sevmektir. Abd olmak, Allah'ın sevgisini isteyip, sevgisi peşinde koşup onu kazanmaya çalışmaktır. Dolayısıyla Allah mümini seviyor. Müminin imanını seviyor. O aşkla, muhabbetle halini, tavrını seviyor. Ve bir şeyler buna vesile oluyor. Bu da vesile oldu. Hamdolsun. Eğer kardeşlerimiz böyle muhabbetini söylüyor ya, bizi sevdiklerini anlatıyorlar ya, İnşallah Allah bir gün bunu ikram eder. Bizim onları nasıl sevdiğimizi Allah gösterir inşallah. Evet. Nasıl sevdiğimizi. Onları nasıl Allah'tan bir emanet olarak gördüğümüzü. Bir annenin süt emen çocuğuna nasıl sarıldığını, onu nasıl sevdiğini görüp Bizim sevgimizi onunla kıyasladığında onun binlerce katı olduğunu görür. Allah şahit kılar inşallah. Eğer burada görmezse öbür tarafta mutlaka Allah gösterir. Her ne varsa Allah önümüze koyup bize gösterecek çünkü. Öyle buyurmuştu ayet-i kerimede kıyamet günü. O gün kişi anasından, babasından, evladından kaçar. O gün en candan dostlar bile birbirine düşman kesilir. Mütakiler hariç dedi. Allah için birbirini sevenler, Allah'a karşı sorumluluğunu bilenler, sorumluluğunu yerine getirmeye çalışanlar, bunun için beraber olanlar, bunun için birbirini sevenler hariç dedi. O gün o en candan dostlar birbirine lanet ederken, ama mütakiler, Allah için dost olanlar, birbirini sevenler, beraber olanlar, Allah yolunda beraber yürüyenler birbirine teşekkür eder. Evet, teşekkür eder birbirini. Onun için Allah bizi birbirine teşekkür edenlerden eylesin. Hem dünya hayatında hem ahiret hayatında. Ayet-i Kerime'de buyurduğu gibi onlar için hem dünya hayatında hem ahiret hayatında müjdeler vardır. Allah dünya hayatında bizi dostluğuyla, yakınlığıyla, sevgisiyle, rızasıyla müjdelesin inşallah. Ahirette de ebediyen razı olduğu kullardan eylesin. Onunla, rızasıyla müjdelesin inşallah. Cennetiyle, cemaliyle müjdelesin inşallah. Allah bizi bir ve beraber eylesin, kardeş eylesin. Evet, bütün o Gönüldeki aşkı, muhabbeti, yakınlığı Söyleyen her bir kardeşimize Tek tek teşekkür ediyoruz Her birine evet. Yazan, yazmayan Yazamayan Bütün her bir kardeşimize Bizimle beraber yürüyen her bir kardeşimize Evet Allah Onları evet, hepimizi Umduğumuzdan nail eylesin Korktukumuzdan emin eylesin Bir ve beraber eylesin Ebediyen beraber eylesin inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti, güzelliğinin tecellisi. Bütün kardeşlerimizin gönlüne olsun, üzerine olsun. Bütün müminlerin, Müslümanların gönlüne, üzerine olsun inşallah. Allah bizi huzurunda mahşup eylemesin. Huzur alırken bir dost gibi, bir sevgili gibi huzur aldığı kullarından elsin inşallah kardeşlerimize muhabbetlerimizi arttır. Efendim çok teşekkür ederiz efendim her şey için efendim. Sevgili izleyenlerimiz inşallah bir sonraki hafta devam edeceğiz. Buluşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize emanet olun efendim.